755 numaralı konu, İbni Mes'ud'un, kardeşi Utbe'nin ölümüne sabır göstermesi, evet, Abdullah bin Mes'ud, kardeşi Utbe'nin vefat haberini aldığında ağladı, neden ağladığı sorulduğunda da şunları söyledi, ağlıyorum, çünkü Utbe anne baba bir kardeşim, Hazreti Peygamber'in meclislerinde arkadaşımdı, bununla birlikte onun benden önce ölmesi ve ölümü için sabrederek Allah'tan ecir beklemem, benim ondan önce ölüp de onun sabrederek sevap kazanmasından çok daha hoşuma gider, Abdullah bin Uda kardeşi Utben'in ölüm haberi verildiğinde gözlerinden yaşlar akmaya başladı ve sonra da şöyle dedi Bu Allah'ın insanlarda yarattığı merhamet duygusundan kaynaklanan bir şeydir ki Adem oğlu buna engel olamaz